Nasılsın? İyiyim İstanbul'dan merhabalar. Taksim'de oturuyoruz. Maç gibi başlayalım hani. <gülüyor> kaç kaç durum dakika ve skor alayım. <gülüyor> Süper Lig'e çıkma mücadelesi. Playoff'un son maçı. Dakika 89. <gülüyor> evet. Taksim'deyiz. E, Fırat'layız. Fırat'a Merhabalar önce Frat Merhabalar arkadaşlar. Frat hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. iyi diyelim iyi olalım. Sizleri sormalı. <gülüyor> Fırat yeni bir filmi bitirdi. Evet. Fırat. Filmin ismi Anadolu Masalları. Doğrudur. Ee, birazdan daha detaylı konuşacağız ama e, önce ben genel olarak nasıl hissettiğini öğrenmek istiyorum. Bu yaz nasıl geçiyor? İstanbul nasıl geçiyor? Çünkü bir süre Amerika'daydın. Daha sonra İstanbul'a taşındın ve bu filmi yaptın. Herhalde 6 ay bu sürdü. Biraz daha bir fazla. Sene sürdü. Bir sene sürdü. Bir sene sürdü. Yani fikrin ilk çıkışından bitirme noktasına bir seneyi neredeyse açtı bile bir ay falan. 13 ay. Şimdi bitti film. Evet. Şu anda görüşmeler yapılıyor. İşte nerede gösterilecek falan. Nasıl biriz? Nasıl ne ne ne hissediyorsun? Ya açıkçası bu benim ikinci uzun metrajım. Ee, birincisi Apartman İstanbul diye bir belgeseldi. Çok kendi olanaklarında, kendi yağında kar olarak olmuş bir işti. Çok büyük değildi yani. Ama bu seferki e, belgesel drama ve hani bayağı para harcandı. Büyük bir 40 kişilik ekip vardı kamera arkasında. Önünde yine bir 8 tane oyuncu vardı. E, onun dışında röportajlar oldu. Yani çok kapsamlı büyük bir iş oldu. Ve hani insan e, film yapmadan önce, yani ilk önce filmle ilgili okuyorsun değil mi? ...başka insan nasıl yapılar filmleri ve hep merak ediyorsun nasıl bir hissiyat, yönetmen olmak, bir film bitirmek. Onunla ilgili kafanda hayaller, idealler oluşuyor. Sonra kendi başına gelince tabii bambaşka bir hissiyat. Yani ben film bitirdim, büyük bir şey başardım. Yani film yapmak başlı başına zaten bir iş gerçekten yani başından sonuna kadar... Ve hani bir başarma hissi dolacakmış gibi hissediyoruz ama şöyle öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> tam, tersi bir, tam tersi bir kafa karışıklığı. Ee, böyle bir huzursuzluk belki de. Ee, ya da bu çok kişisel bilmiyorum. <gülüyor> belki diğerleri herkes için bunu söyleyemem yani ama e, şimdi ne olacak? Beklentisi, anksiyete. Ee, çok hoş değil yani. <gülüyor> ama yine de hani bir şey bitirmiş olmak güzel bir şey tabii. Bir de e, hani kafandakine yakın bir şeyse de Başka bir zevk tabii o. Daha da güzel bir zevk yani. O yüzden şu an biraz Limbo'da gibiyim. Arafta gibiyim yani. Hem mutluyum hem de bir yandan da gelecek beklentisi. Ki biraz kendimi ondan çıkarmak istiyorum aslında. Çok iyi bir hissiyat değil o. Biraz hani anı yaşamak lazım. Onun keyfine, onun derinliğine girmek lazım. Ki belgeselde de bundan bahsediyorum aslında. Yani anda olmak biraz o yavaşlamaktan. Ama kendi hayatına uygulamak o kadar kolay değil bunu. İşte peki o ben bende. Peki biraz böyle pratik şeylerden başlayalım istersen. Nasıl Hı? oldu? Mesela Türkiye'de bir film yapmak zor bir şey mi? Diyelim bu programı dinleyen genç biri var. Bir sinema sevdalısı. Film yapmak istiyor. Türkiye'de kolay mı bu işler? Nasıl oluyor? Tabii ki sen genel bir şey söyleyemezsin ama en azından kendi tecrüben hani bakanlıktı, sponsordu, değil mi? Evet. Ya film yapmak her yerde zor. Bir kere onu söyleyeyim. Ee, ya filmciler arasında böyle bir şeyden bahsediyorlar. Ben de bu yazıya hiç rastlamadım ama... ...güya bir liste çıkarılmış dünyanın en zor işleri diye. İkincisi, birincisi şey taş işçiliğiymiş. Ee, <gülüyor> i̇kincisi sinema işçiliğiymiş işte diye. Yani bunu hep konuşuyorlar ama ben gerçekten görmedim hala bunu. Ee, ama hani doğru gerçek fark etmez. Sinema yapmak zor. herhalde. yerde. Eee... Ki sanat zaten zor bir şey ama hani ne kadar sanatın içine katarsınız, katmazsınız bilemem ama... ...sonuçta çok parayla haşır neşir, insanla haşır neşir, fiziksel ve mental, zihinsel güçle haşır neşir bir olay. Çok katmanlı, uzun bir süreç. O yüzden de her halükarda zor bir iş. Türkiye daha da zorlaştırıyor işi diyebilirim. Aslında bu kadar şey bir yargılamada bulunmayayım. Bir anlamda zor bir anlamda da kolay. E, mesela evet ben New York'taydım. New York'ta bir uzun metraj film yapmak mı daha kolay İstanbul'da mı dersen ben İstanbul tercih ederim. İstanbul derim. Çünkü e, hem Avrupa ile olan bağları da göz önüne alarak burada finansman daha kolay. Hmm. E, tabii projeden proje değişir bu. Herkesin farklı bir deneyimi vardır eminim konuyla ilgili ama. E, burada gerçekten ben mesela Belgesel e, Kültür Bakanlığı destekli. Bir önceki belgeselimde Kültür Bakanlığı destekliydi. E, büyük bir param veriyorlar, hayır. Yani bu filmde mesela 30 bin lira verdiler ki benim kafamdaki proje için 30 bin lira... E, yani bir tane sahne çekersin, öyle bir <gülüyor> Çok fazla bir şey değil. Az bir param hayır az bir para değil. E, ve az paranın dışında bir Kültür Bakanlığı desteği olduğu zaman... Yani bir devlet desteğini arkana aldığı zaman... ...başka sponsorluklarmış ya da başka finansman yolları da... Önüne açılıyor. Çünkü evet devlet buna en azından hani şey yapıyor, destek veriyor. Biz de verebiliriz. Yani arkasında güvenli bir kurum var kafasıyla. Mesela Amerika'da ben buna çok rastlamamıştım. Böyle bir yaklaşıma. Ee, tabii orada bambaşka bir sistem var. Avrupa'dan da başka bir farklı bir sistem var. Ama e, hem Türkiye'de hem Avrupa'da bu finansman bakımından aslında gençlere, özellikle de gençlere çok daha fazla şey var. Olanaklar destek var. Öyle diyeyim. Bir de masraf herhalde daha azdır diye tahmin ediyorum. Yani New York'ta ne bileyim işte bir kafede bir sahne çekeceğim desen o adamlara gidip yani burada sonuçta Hollywood denen bir canavar olduğu için yani rakamlar çok daha farklıdır diye tahmin Doğru. ediyorum. Doğru. Evet doldur. Ama tabii bu hani adama da uygun yaparsan filmi öyle. Mesela Burner Herzog çok sevdiğim yönetmen, söylediği bir şey vardır. Ee, öyle kurallara uygun film yaparsak hepimiz yanlık diyor. Yani... E Gerilla usulü mesela New York'ta da bağımsız filmçilerin çoğu gerilla usulü çekiyor. Yani evet gidip sokakta e, çekim yapacaksan orayı kapatacaksan bir e, iznini alman gerekiyor. Parasını ödemen gerekiyor filan. Ama <gülüyor> sahneni öyle bir kurarsın ki bütün bu izinleri almadan orada gidip çekimini yaparsın. metroda yaparsın. Yani biz de yapıyorduk bunu New York'ta iken. Hiçbir izin almadan çekiyordum. Bazen polis geliyor uyarıyor. Alıyorsun oradan tripodunu başka bir yere götürüyorsun. E tabii ki büyük bir film çekemezsin. Ve ışıkları kurayım kamyonlar gelsin falan. yapamazsın onu. Ama hani zaten e, o aşamada olan bir filmci için bunu söyleyebiliriz. yani Yoksa zaten onu geçmiş bir adam tara derdi, hani bunun masrafı burada, New York'ta ne kadar fazla ben şurada çekeyim falan çok diyen <gülüyor> olmuyor Amerika'da. E, Türkiye'de de aslında düşünüldüğü kadar ucuz değil bu iş. Yani e, hem teknik açıdan hem de e, yani kamera... ...kiralanmasınmış, ses ekipmanı kiralanmasınmış... ...bu tür şeylerin dışında insanlar da hani... ...ucuza çalışmıyorlar. Hı -hı. fazla Ama şöyle bir şey var her zaman... ...abi bir yardım etsene, bir elimizden tutusana... ...kafası, bak yeni giriyoruz bu işlere... ...sen de şey yap falan. böyle ...girebiliyorsun destek. o kafayı, yalan söylemeyeyim yani. Destek. Çok boş bir şey. Evet destek ol bize. Hı -hı. Şey, yani insanlar... ...normalden daha ucuza çalışabiliyorlar. Benim çalıştığım çoğu insan bu filmde mesela... ...ya dizi ya da reklam... ...piyasasındaki isimlerdi. Hı -hı. Yani... Özellikle reklamda inanılmaz paralar dönüyor. Ve e, hani mesela atıyorum görüntü yönetmeni bazıları konuştuk. Adam bana haftalığında 10 bin lira diyor, 15 bin lira diyor. Dedim nerede yaşıyorsunuz ya belki belgesel çekiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> hani sen bana zaten reklam şeyleri ge niye geliyorsun zaten? <gülüyor> ben belgesel çekiyorum. Yani hiç gelme. Boşuna ikimizde vakti şey olmasın. Yani benim o parayı ödeyebilecek durumda olsam zaten. Hı hı. Ee, Ama komedi hani çekenler ödüyorlar? O Nasıl? paraları komedi çekenler mi ödüyorlar? Komedi de çekebilir. Diziler çok işte o paraları ödeyebiliyorlar. Yine orada para var. Toplam bütçe neydi? Biz film çekimini sadece yani post olmadan 100 bin liraya tamamladık. 100 bin liraya çektik filmi. Yani bunun içinde sanatı var, kamerası, her şey dahil 100 bin liraya çektik. Aslında yani film piyasında çok şey bir rakam, ucuz bir rakam. Ama belgeselcilerle konuşursanız derler ki 100 bin liraya ne, nereye harcadık? Yani <gülüyor> Türkiye'de belgeseller. E şimdi mesela 30 bin lira biz Kültür Bakanlığı'nı aldık. Şimdi onların da şöyle bir beklentisi var. Yani 30 bin lira boşuna vermiyorlar. Diyorsun ki işte Anadolu masalları. Ben masallarla ilgili bir belgesel yapmak istiyorum. Onun da kafasında şu canlanıyor hemen. Sen ne kadar başvuru şeyinde bunu anlatmış olsan da bu çocuk gider. Anadolu'ya. E, Anadolu'da işte ninelerle konuşuyor, amcalarla konuşur, Birilerine masal anlattırır. Geri döner, kurgular bize sunar. Çünkü çoğu böyle yapıyor bu işi. Ama benim hiçbir kafamda böyle bir yaklaşım olmadı. Yani tabii ki Anadolu'ya gidip orada çekimler yapmak istedim ama... ...yani bu tarzda değil. Ee, her zaman bir canlandırma olsun kafamda. Çünkü hikayeleştirme e, bizim özellikle Türkiye'de belgeselde çok girip plana atılan bir şey. Yapan da var, onu güzel yapanlar var. Ama genel olarak baktığınızda mesela Kütür Bakanlığı'na başvurmuş filmlerimin çoğunu izledim ben. E, hatta Masal'la ilgili bile bir tane film vardı. Şahmaran diye aynen bu anlattığım gibi gitmiş Antep'te e, oradaki yaşlılarla konuşmuş. E, tatlı tatlı olmuş gerçekten ama yani Şahmaran'ın bana hiç içine inemiyorsun yani. Onun gerçekten karşı neyse ben başka bir şeyle ilgili bu kadar yaygılaşmıştım. <gülüyor> <şeyle> Sinema <gülüyor> o, eleştirisi. Eleştirisi ama hani e, genelde böyle bir mantık var. İşte da sonra ya TRT belgeseli satarız ya East TV'de sevilir. Yani kendi kendine sınırları belirleyen filmciler bunlar aslında. Hepsi yani hiçbir as genelleme yapmayayım ama böyle bir yaklaşım var. Aslında e, bakanlık destekli ya da belgesel janrında olan bir film için Türkiye'de belirlenmiş, adı konulmamış ama belirlenmiş sınırlar var galiba değil mi? Beklentilerden kaynaklı olarak ya da senin de biraz önce dediğin gibi masal ben filmi çekiyorum deyince yani <gülüyor> gidip Anadolu'ya... <gülüyor> Yaşlıları dinler gibi bir. Ya böyle bir yeni yeni bir şey çıkabilir. Farklı bir şey olabilir. Enteresan bir. Hiç beklemediğimiz bir şey görebiliriz gibi bir beklenti yok galiba. Çünkü ben bunu birazcık şuradan biliyorum. Ee, biz Onur ve ben filmi izleyen şanslı azınlıktanız şu an. Film başka hiçbir yere gösterilmedi zannediyorum. Yok. Ben, ee, ben buradaki evimde ziyaret eden başka Türk arkadaşlar varken açtım da. Onlar da mesela bu ne dediler? Ben de dedim ki Anadolu Masalları Belgeseli. Arkadaşım çekti. Ee, onlar da aynen senin dediğin gibi bir şey bekliyorlardı. Sonra o, ne ilginç bir şey ya. Bu niye böyle böyle dekorlar, setler, masal falan ne oluyor falan dediler. Yani e, galiba birazcık aslında o ümidimizin birazcık düşük olması ya da kırık olması aslında sorunun yani eğer film yapmak zorsa zorluğun başlangıcı orada gibi geliyor bana. Ee, her şey evet. İlk önce burada. Orada başlıyor. Vizyon. Yani nasıl bir hikaye seçiyorsun? Niye bu hikaye seçiyorsun? Ve bu hikayeyi nasıl aktarmak istiyorsun? Ee, ve o nasıl yani biçimsel yaklaşım bir yandan içeriği de aslında e, yönlendiriyor. Yani içeriği nasıl e, kurgulayacağını yönlendiriyor yani dedim Evet Türkiye'de böyle bir yaklaşım var bu sırf belgeselde değil her alanda böyle bir yaklaşım var yani dizi diyelim yapacaksınız bir beklenti var Türk seyircisi bu diziyi izler bu tür diziyi izler bunun dışındakini izlemez boşuna böyle yapmayalım Türk seyircisi mutlaka 120 dakika izlemek durumundadır 50 dakika dizi düşünülemez bile e, Türk seyircisi komedi izleyecekse böyle komedi izlemek durumundadır dram izleyecekse böyle dram izlemek durumundadır gibi bir şey var ve bu çok tehlikeli bir yaklaşım aslında. Çünkü görüyorsun ki mesela ben genç yönetmenlerle görüşüyorum, konuşuyorum. Bir şey tekrar tekrar yaptığın zaman ve gördüğün zaman düşünme biçimini bu seni çok etkiliyor. Yani sürekli bir dizi açıyorsun... Yani bazıları mesela sırf oyuncu bakmak için açıyorlar diziyi, ta takip ediyorlar bu yönetmenlerden bahsediyorum. Bir süre diziyi kaptırıyorlar kendini ve izliyorlar böyle. Ve adamın kafa mesela o şeyden çıkmıyor. Yani yaptığı film de dizinin sinema versiyonuna dönüşüyor. Ya da sinemacı dizi yapıyorsa o yaptığı sinemanın yani... nesi bu aslında söylemi pek doğru değil de çünkü herkes dizi olarak bakıyor her şeye. <gülüyor> ee, ama çok nadir olanlar var. O nadir olanlar da gerçekten hani... E İki elin parmaklarını geçmez ki bu iyimser bir yaklaşım. <gülüyor> o zaman senin yaklaşımında hani biraz e, masallar tabii e, ve senin yaklaşımında yani bilge insanları kullanma canlandırmayı kullan, kullandığın zaman hani beyinle sanki beden arasında bir ilişki oluyor gibi. Çünkü masalların bir, bir de deconstruction'ı var yani sen hmm. o yapıyı biraz çözüyorsun. Hmm. Hatta bunları da güzel bir şekilde illüstrasyonlara koyuyorsunuz. Hmm. İşte ilk başta bir macera başlar ama kahraman işte macera girip girmeme konusunda bir iç evet. hesaplaşma yapar. Adımını attığı zaman bir anda o dünya açılır. Hmm. ya yani Bunların esasında hafif formülleştirme demeyelim ama bazı paternlerin tekrar ediliyor olması da e, belki... Anadolu'da gidip birçok insanla konuşsan da bu ortaya çıkabilir ama seninkinde böyle bir düşünsel tarafla hani e, ne bileyim beden tarafının birlikte olduğu gibi bir izlenim aldım ben. Yani ki eksperler de hani oradaki bilgeler de aynısını söylüyorlar. Hı hı. Hani hepsi bu konuda çok heyecanlı insanlar hem bilge insanlar hem de heyecanlı insanlar ama söylenen şey o. Yani bak biz bunun hani biraz formülünü oturtmuşuz ama bu formül işliyor diye hani oradan bir heyecan katıyorlar. Evet yani ben belgeseli başlarken bu belgeseli hani e, vizyondan bahsedeyim hani ne, nasıl bir fikirle çıktığını şey yaparsanız hani Mahir de biliriz çok konuştuğumuz bir şeydir hani bir naratif oluşturmak insanın kendi hikayesini oluşturması herkes için geçer. yani benim başlangıç noktam şuydu e, yani çok tabii babam bir gün elinde Birkaç tane masal bile geldi böyle. Bizim bir e, Yücel Feyzoğlu diye ben, biz Kars'teyiz. İşte hemşerisi. Fırat bak bizim hemşeri böyle bir şey yazmış. Bunlara bir bak dedi. E, ben de okurken hiç bana masal anlatılmadı yani bugüne kadar. E, ne o kitap burada? Yani eski masalların derlemesi <gülüyor> gibi mi? Evet derleme. Yücel Alman e, Almanya'da yaşayan e, ama Kars'tan işte Almanya'ya 70'lerde göç etmiş politik durumlardan ötürü bir hoca, öğretmen. E, ve masallara takık bir adam. 30 yıldır da coğrafya coğrafya ama Türk. Yani Türk masallarına kitlenmiş o. Türk masalları derliyor Ama gitmiş mesela Rusça öğrenmiş. Rusya'da mesela çok büyük bir arşiv varmış. E, oradan almış bazı masalları. İşte Azerbaycan'dan, Kazakistan'dan falan. Bunları hepsi toplamış. Seri haline getirmiş. E, bizim okullarda okutulan kitaplar bunlar bu arada. Devlet okullarında. E, yani hiç masallı bir ilgim yok. İlgimi de çekmiyordu ilk başta aslına bakarsan. Ama sonra bir içine girince dedim burada mambaşka bir dünya var. Ve hani e, bir sürü şey düşündürdü bana. E, ilk aklıma geldi. Niye bu aklıma geldi bilmiyorum ama daha önceden belki üstüne biraz düşündüğüm içindir yani. Bu e, Hrant Dink'in cenazesinde Raquel Dink'in söylediği bir laf vardı. E, bir bebekten katil yaratan karanlıkla mücadele etmemiz gerekiyordu diye yani bu beni çok düşündürten bir sözlü yani gerçekten hepimiz masum bir şekilde doğuyoruz e, bebek olarak. Ve bir noktada katil oluyoruz, hırsız oluyoruz, yoldan çıkıyoruz gibi öyle diyeyim. Ve bunun tabii ki sosyolojik, ekonomik, politik nedenleri var. Ama bir yandan da hepsini kapsayan bir şey nedeni var. Nasıl hikayeler biz anlatıyoruz da dinliyoruz ki... E, Aç gözlü oluyoruz, hızlı oluyoruz, işte katil oluyoruz vesaire. Vahşi oluyoruz yani. Ee, ben de hani masallara bakarken biraz bu gözle baktım ve şöyle bir çıkış noktam vardı. Hani bizim bu topraklar çok mu böyle vahşi? Çünkü bu topraklar hani her zaman bir şey içinde olan topraklar. Bir kargaşa, bir böyle hani... Değişim dönüşüm, dönüşüm devamlı dönüşüm böyle. Var böyle gidiyor, aslında birileri. vahşi bir yani hmm. nasıl diyeyim şiddetli bir değişim dönüşüm hep var aslında bakarsan yani. Cumhuriyet'in kurulmasına itibaren baktığınız baktığın zaman böyle darbelerle işte filan buluşmuş böyle bir toplum burası. Tabi etrafındaki coğrafya bugün daha iyi görüyoruz. Tam bir yangın alanı yani. Ve buralarda nasıl hikayeler anlatılıyor ki biz böyleyiz? Ama sonra tabi içine girdikçe benim bu çıkış noktamın çok doğru bir çıkış, sağlıklı bir çıkış noktası olmadığını anladım yani burada hikayelerle ilgili bir problem yok. Aslına bakarsan. Yani içinde kim olduğumuza dair çok ipucu bulunduruyor bu hikayeler ama eee Biraz hikayenin hikmetini biz kavrayamadığımız için çok nedenden aslında biraz da böyle bir yoldayız. Masallara bakınca mesela Gökdemir İhsan belgeselde konuşanlardan bir tanesi, onun çok altını çizdiği bir şey vardı. Masallar bütün dünyada aynı aslında. Yani bazı kültürel öğeler evet farklı ama form her yerde aynı. Ve böyle bir form, mesela bunlar çok birbirine birbirinden haber, bazen habersiz olarak çıkmış hikaye anlatım biçimleri. Bunlar bazen de işte göç yollarıyla işte sürekli bir hareket halinde olan insanlar birbirine aktarılmış. Bunlar aslında paternler. Hmm. Ve e, bu paternler o kadar tekrar ediyor ki ve herkes bunu adap buna adapte olmuşlar. Bunda bir hikmet var. Hmm. Yani bu böyle rastgele ortaya çıkmış bir şey değildi. Sen bu paternleri bu hikaye anlatma biçimlerini İncil'de de görebilirsin. E, Kur'an'da da Buna benzeren hikaye anlatma biçimleri görebilirsin. Ya da bizim işte kısalar hisseler. Bunları da görebilirsin. Hollywood sineması. da zaten bu sinema çok daha yeni bir form olduğu için... ...onun gelene kadar aslında bilinencelik bir hikaye anlatma tarihi var. Yani ilk önce sözle başlayıp sonra yazılaya geçen bir tarih var. Ve masal da enteresan bir şekilde... ...bunun destan ve masal başlangıcı aslında bir yerde. Ve oradan başlayarak aslında... E, ...artık hikayeler mi insanları değiştirmiş... İnsanlar mı hikayelere şey yapmış? Hani böyle karşılıklı bir diyalog var. Ee, ve in, hani ben artık her yere baktığımda o patenleri görüyorum. Yani ben yeni bir insan tanıştığımda bana kendini tanıtırken o paterni görüyorum. Nasıl bir dil kullanıyor? Nasıl kendi hikayesini bana nasıl aktarıyor? Ya da işte Tayyip Erdoğan bir konuşmasını yaptığında... <gülüyor> da ...ben tak tak tak hemen görüyorum patenleri. Nereden geldik, nereye gidiyoruz? İşte bir kahramanın yolculuğu gibi anlattığı şeyin içinde ben bütün paternleri görüyorum. E, Vladimir Propp diye bir adam vardır, e, Rus bir dil bilimci, yine belgeselde bahsedilen birisi. 31 fonksiyon çıkarmış böyle Rus masallarını derlerken, 31 tane fonksiyon çıkarmış. Bu fonksiyonların hepsi her hikayede yok, ama bunlardan bazıları kesinlikle var. Ve o fonksiyonlarla ben günlük hayatımındaki hikayeler ki her şey bir hikaye aslında. Yani bizim yaptığımız şey bu. Biz aslında sürekli hikaye oluşturuyoruz, bir masal oluşturuyoruz. E, ...ve bunları yakından baktığın zaman... ...yani çok tabi güncel bir yerden gidiyor ama... Bu, ...yani HDP'nin A noktasından B noktasına geldiği zaman bile... ...orada bir hikaye var aslında. Ve o hikayenin nasıl oluştuğunu gördüğün zaman... ...bazı şeylere daha farklı vakıf oluyorsun. Değil, Şimdi bu zaman... Pardon, yok, yok yani mesela hani ülkelere de baktığın zaman... ...ülkelerin neden bazı ülkeler zamanla daha başarılı olmuş diye biz e, inceleriz işte... E, ee, oranın iklim durumu önemlidir işte eğitim sistemi falan o tür şeylere girmiyorum ama daha hani ana şeylerden ee, ona bakarsan ham maddeye ne kadar yakınlar gibi şeyler düşün tamam mı? Ama bunların hepsi içerisinde en önemli şey olan neyse olan kaynaklarla senin ondan nasıl bir hikaye yarattığınla esas sen biraz da geleceğini belirliyorsun. Yani Aynen. başarını da, kişisel olarak da böyle büyük ihtimalle evet. ama ülke olarak da öyle. Evet. Zaman zaman da işte hikayesi de bitiyor ülkelerin. Hı -hı. Tekrar yazılmaları gerekiyor. Yani biraz da o formülün de işlemesinin de böyle bir hani son kullanım tarihi de oluyor. Ama Fırat'ın bu anlatımında şunu görüyorum ki yani böyle sanki gerçekle hayal arasında bir hani biraz önce dedi ya ben tam lingodayım yani tam araftayım dedi. E, o bölgede biraz hani hareketlerimiz filan hepsinin sanki başka bir anlamı var gibi yani bir büyük bir hikayenin parçası gibi hikaye içerisinde hikayenin içerisinde hikaye gibi bir durum var burada. E, Mahir sen ne düşündün yani filmi gördüğün zaman sana ne hissettirdi? <gülüyor> ben aslında... Filmi gördüğümde iki şey düşündüm. Bir, Fırat'la daha önceden konuştuğumuz hikaye yapısı üzerine olan şeyler var. Çünkü onun e, bana söylediği genel olarak biz başka bir hikaye üretmeye çalıştığımız için birlikte hikayeler üzerine konuşuyorduk ve o bana sürekli sen işte çok yapısalcı bir yaklaşım içerisindesin. Her şeyin bir yapısı olmak zorunda değil. Bazı şeyler sürprizli olabilir. Hayat işte beklenmedik şeyler getirir falan gibi şeyler söylüyordu. O yapının orada ortaya çıkmış olması tabii ki benim hoşuma gitti. Çünkü bence gerçekten hikaye aslında bir insanın ya da bir toplumun başından sonuna olan macerasının hap haline dönüştürülmüş bir formülü. Yani hani doğuyoruz ve ölüyoruz. En azından anladığımız gerçeklik o. Onun içinde yürüdüğümüz yol o hikayenin içinde olan şeyin bir uzun versiyonu gibi. Onun bir yapısı var yani. Herkes için var bence. İkinci düşündüğüm şey de şu... Ee, yani ne kadar boş işler yapıyoruz bunu düşündüm. Yani yalan söylemeyeceğim. Hani oturup düzgün bir hikaye yazmak varken yani belki de yüzyıllarca anlatılacak bir hikaye yazmak varken işte 6 aylık 1 senelik, hadi bilemedin 3 senelik falan belli bir insan kitlesinin anlayabileceği kullanabileceği ya da erişiminin olduğu tamamiyle maddiyat üzerine kurulup işlerle meşgulüz. Yani sadece ben bunu bir öz olarak kendime söylemiyorum. Biz hepimiz öyleyiz. Yani çoğumuz öyleyiz neredeyse. Yani o modern hikayeleri yazabilen ya da şu anda toplumu gerçekten besleyebilecek yeni hikayeler üretebilen ya da o hikayeleri bir sürü insana anlatabilecek seviyede kurgulayabilen insan sayısı çok az şu an bence. Yani aslında en büyük... ...sıkıntılarımızdan birinin... ...ruhani olarak bu boşluk... ...yani o açlık olduğunu düşündüm ben... ...en azından kendi adıma öyle düşünüyorum... ...ve e, burada gördüğüm... ...tanıdığım birçok insanın da benzer bir... ...şekilde olduğunu düşünüyorum... ...yani masal falan dinlemek istedim yani gerçekten... ...filmi izledikten sonra... Fırat ne yaptın Bilirsin. yani... <gülüyor> ...ülkenin gayri zafi milli aslasını düşüreceksin... Mi? ...Mahir kendi dönmüş işi bırakacak... ...artık... E, <gülüyor> ...ovalarda masal kovalayacak... <gülüyor> Collateral Damage ya. Ben... <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Böyle yan etkileri olabiliyor. Ama o yani Mahir işini bırakmasın abi. Ama Mahir işini yaparken bunun üstüne düşünsün tabii ki. Herkes bunu yapsın. Yani birden hepimiz çarkı bırakırsak hani şey bir yere varırız anlamına gelmiyor bu. Ama yaptığımız... <gülüyor> <hikayemiz> <gülüyor> Filmi kim çekecek? Yaparken, Mahir... <gülüyor> Ses seni yok, kameraman yok. O zaman film nasıl çekeceğiz diyorsun yani. Herkes işi bırakırsa. <gülüyor> <gülüyor> yani şaka bir yana bunlar üstüne düşündüğümüz zaman daha mutlu olacağımız şeyler bence. Öyle bakıyorum ben yani. Hani e, hakikat e, şimdi çok dini bir yerden girmek istemiyorum ama yani hakikate ulaşma gayesidir insanın bence ana yolculuğu. Bu hakikat kendiliyle ilgili bir hakikat da olabilir ya da genel olarak varoluşuyla ilgili bir hakikat olabilir. E, biz bu meraktan birazcık caydık. Bu meraktan biraz uzaklaşıyoruz ve e, her şeyin şu an içinde bulunduğumuz bundan ibaret olduğunu düşünüyoruz böyle. Yani maddiyattan bahsettiğim ya bu manevi arayışımız biraz bu aslında. Yani e, sadece budur. Bu kareler, bu dik dörtgenlerin içinde yaşıyoruz. Bu düz yollar, bunlardan oluşuyor her şey. Ve e, hani bunun ötesi yok ya da bunun içine daha gidebileceğim bir yer yok. Ancak hani teknik gelişmeler ya da... E, Yollar doğrusu değiştiriliyor işte. Evet, öyle. Tabii ki bilim, olabilir. bilim bazı sırlara erişiyor ama hani erişti sırlarla ne yapıyor sonra? Bilim tabii orası da başka bir konu yani. E, masal biraz bizi bunlara hatırlatma potansiyeline sahip. Yani bir dakika arkadaş, bundan ibaret değil. E, yani ben masalda en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi ki aslında bunun çok üstünde durdum. E, ama tabii bütün, bundan... Sırf bundan bir belgesel çıkartabilirsin. Bu masaların başındaki tekerlemeler. Çok acayip şeyler ya gerçekten. Yani ben mesela ben kendim de çok dikkat etmiyordum. Ee, bir yerde gördüm de okudum filan ama sonra gerçekten üstünü düşünmeye başladığın zaman yani nasıl bir süre nasıl bir absürt bir yaklaşımdır hayata karşı ama aslında çok içinde bir bir sır barındırıyor. Bir sır var ama bir de hipnotik yani bir hani evet. masala başlamadan sanki bir ruh haline sokuyorsun Hı. o ruh haline soktuktan sonra da o hikayenin içerisinde dinleyici de yer almaya başlıyor. Bir amacı o zaten yani yine Gökdemir İstanbul'u güzel açıklıyor diyor ki arkadaşlar şimdi biz burada konuştuk ettik bu düzlemde, içinde hani bunu materyalistik dünyada konuştuk ettik ama şimdi ben size başka bir düzlemden, başka bir gerçeklik seviyesinden sesleneceğim şimdi diyor masal anlatan insan. ya Ona giriş, girizgah bu tekerleme aslında. O kadar absürt ki artık er ertesi de gelecek olan hikayede duyacağın her türlü sihir ya da absürt şey e, sana şey Evet oradan geçmiş oluyorsun artık. Yani başka bir yerdesin. Ve artık algın da ona göre değişmiş oluyor. Ve bir, bir nevi aslında bir meditatif bir tarafı var gerçekten de. Yani e, içinde bulunduğun gerçeklikten çıkıp başka bir gerçekliğin içine girdiğinde içinde bulduğun gerçekliğe artık aynı gözle bakamazsın. Sende bir şeyler değişmiş oluyor. Ve her iki hikayenin sonunda... ...bizde bir şey değişmiş oluyor aslında. Yani şey gibi mi Fırat? Yani bir yolculuğa gidiyorsun... ...o yolculuktan geri dönüyorsun... ...gündelik hmm. bizim hayatımıza dönüyorsun 9-5 neyse. Evet. Ama aynı insan olamazsın eğer... ...sen o dünyaya gidip gelmişsen gibi mi? Evet. Yani bu kadar idealistik de şey yapmayayım da... ...tabii ki aynı insan... ...yani ben... Yani bir şey <gülüyor> değişir yani demek istiyorum. Evet bir şey değişiyor. Yani çok nasıl diyeyim... ...temelden bazen değişmese bile... ...tortusu kalıyor sende onun. Ve o tortu biriktikçe üstünde... Artık sen başka birine doğru dönüşüyorsun. Ne Peki şunu söyleyeyim. Yani masallar iyi güzel tatlılar. Hani biraz da hani bizi tekamüle erdirmek için böyle biraz da ders verici bir tarafları da var. Ama bunu yaparken de o kadar da didaktik değiller. <gülüyor> Senin dediğin gibi bir sırlar içerisinde sırlar var. Ya Peki olayın şey tarafı nedir? Ee, biraz daha yani 18 yaş üzeri tarafı. Ee, masalların ne bileyim o mesajları... Ee, var mı? Yani illa filmde onları işledim mi demiyorum ama hmm. önüne geldi mi otur hikayeler, otur masallar, biraz da hani hayatın da kuşlar ve şey tarafı da var. <gülüyor> ee, aslına bakarsan masal az, zaten büyükler için yapılmış bir şey. Yani çocuklar için hiçbir zaman öngörülmemiş. Yani hiçbir zaman demeyeyim de asıl bu böyle ateş başında insanların toplanıp birbirlerini anlattığı hikayeler bunlar. Hmm. Ee, bazen eğlendirme fonksiyonu var. Evet doğru. Ama aynı zamanda da alttan alta bir e, yani ders demek istemiyorum bunu ama bazı farkındalıklar silsilesi sana sunuyor. Ya şimdi bugün çocuklara hep masal anlatıyor gibi biz bakıyoruz böyle uyutmak için falan. Aslında masal gerçekten iyi bir masal dinlediğiniz ama seni tam tersi uyandıran şeyler. Heyecanlandırıyor böyle daha devamlı duymak istiyorsun. binbir gece masallarını düşünün mesela yani. Adam kadını bir şey yapıyor Şehir Hazreti. Yani bir dakika ya ben ertesi akşam dinlemek istiyorum diyor. E bunlar büyükler. Yani. Ve bu gerçek hikayeler. Ben bugün e, hani masala, bu masal belgeselini yaparken... E, ...karşılaştığım masal anlatıcılar oldu. Ve e, işte Beyza var bizim belgeselde. Onun dışında Cüdet Lieberman var. Bu insanların masal toplulukları var ve... E, ...bizim yaşımızda hatta bizden büyük insanları anlatıyorlar. O da çocuklar da oluyor ama çok nadir öyle diyeyim yani. Ve... E, ...bu didaktik dersler... ...diyelim mesela. Yani dersler de değil işte... ...tam olarak. Yani her bir... ...özellikle bizim bu Anadolu gibi her birinin sonu... ...böyle bir derste bitmiyor. Bazen havada da kalıyorlar bunlar. Ki ben mesela ilk okuduğumda... ona çok sinir olmuştum. Ya bu ne böyle ya? Böyle okuyorsun okuyorsun. E bitti ne oldu ya? Diyorsun. Ben ne anladım bundan evet. yani? Bir ders vermedi. Hikaye böyle havada kaldı. Tam böyle bir... hani ...closure tamamlanmışlık da olmuyor bazen. Ama sonra içine girdikçe... ...fark ediyorsun ki... ...ki bence... Bugün insanın en belki büyük problemlerinden ve tanesi de bu bence. Çok literal bir dünyada yaşıyoruz. Ya yani sembol ya da şey anlatım, evet sembolik anlatım diyeyim ki masallar bunlardan oluşuyor aslında. E, tamamen bizi uzaklaştı. Artık biz elimizde tuttuğumuz sert şey cisim, dil yani bu tür dille hareket ediyoruz. Her şeyi böyle algılıyoruz, her şeyi böyle bakıyoruz. Eee o metafiziksel tarafı da kaybettik tamamen. Sihri kaybettik hayatımızdaki. Ben bunu hani romantize etmek için de söylemiyorum bu arada. E gerçekten baktığın zaman varoluş çok sihirli bir şey ya. Çok acayip bir şey yani. Burada var olmak, nefes alıp almak, burada gözünü böyle bir düzene açmak çok sihirli bir şey bence. Ve e, dil özellikle bugün dili bu eee sihri karşılayamıyor. Bunun karşılığını veremiyor. Çünkü algılayamıyor. Algılamadığı için zaten sürekli dil daha da şey. Yani baktınız zaman mesela şiir dediğin şey ya da roman dediğin şey. Mesela Proust bir hikayeye bir hissiyat üzerine sayfalarca yazar. Bir hissiyat üzerine tek bir ya da bir koku üzerine yazar. E, çünkü dil tek başına çok yetersiz ki adam o kadar uzun uzun anlatmaya ihtiyacı görüyor duyuyor. Ama e, sembol, sembolik anlatım. Bir hakikate işaret ediyor ve öyle bir şekilde işaret ediyor ki dil mesela bugünkü dil onu kısıtlayan bir noktaya getirirken kendi içine yani çok derinliğini artık sana vermezken o sembol empoze etmeden sana bir anlamlar dünyası açıyor. Ve masallarda bu var ve yetişkinler de aslında doğru bir şekilde bakabildikleriz ama çünkü anlatan kadar dinleyici de çok önemli masalda. Dinleyicinin de bu anlatımı açık olması gerekiyor. Ve kendini o, ne kadar açarsa o kadar da hem ruhunu hem dünyasının bakışını, perspektifini zenginleştirecek aslında. Yani bizde böyle saçma bir söz çıkmış bana masal anlatma. <gülüyor> Sanki e, o kadar şey ki böyle hani boş laf böyle bu, hayatıma beni dokunmayan böyle havada kalmış sözler olarak algılanıyor masal. <gülüyor> e, abi ki tam tersi. Belki hakikat kendi varoluşunla ilgili olan hakikatla ilgili en fazla söz söyleyebilecek şeyler belki masallar. Çünkü o kadar saf ve e, sade bir dili var ki. Ama aynı zamanda da o sembolik çok çok derin yerlere götürebiliyor seni yani. Fırat, Meditasyon sen lazım üstüne. Bir şey soracağım Hı? bu noktada. Bence doğru yani bu sembolik anlatımın kıymeti gerçekten fazla ama görünürlüğü giderek azalıyor. Sence benim mesela düşündüğüm filmi izlerken düşündüğüm noktalardan biri şuydu. Her Masalı dinleyen farklı bir şey mi anlıyor sence? Çünkü kendimizle ilgili de bir e, serüven dinlediğimizi düşünüyoruz ya. Sürekli bir karaktere kendimizi e, ait hissediyoruz. Herkes farklı bir şey mi anlıyor acaba masalda? Kesinlikle herkes bak, aynı farklı bir şey. Ki güzelliği burada. Herkesin farklı bir şey algılaması. O kadar açık ki. Yani böyle kucaklayıcı bir form aslında masal. Ve... E, şey belli bir anlamı empoze etmiyor. Ediyormuş gibi gözüküyor bazen. Eğer düz bakarsan evet sana bir ders vermeye çalışıyor falan. Ama e, içine girdikçe fark ediyorsun ki aslında öyle değil. Ve her insanla tabii farklı birine bakıyor olayın. E, o yüzden de farklı bir e, anlam çıkartıyor. Ve buna müsait gerçekten masal. E, Peki yani, o zaman yani baştaki <gülüyor> soruya geri dönelim istersen. Demiştin ki hani eee biz mi yanlış hikayeler dinledik ki hani bu coğrafyada biraz da olayın hmm. şiddet tarafı daha güçlendi. Sonra dedin ki yanlış düşünmüşüm dedin. Yani e, hikayeleri yanlış mı anladı bazılarımız? Hani aynı hikayeyi belki iki kişi çok farklı anladı. Bir tanesi sevgiye döndü, bir tanesi şiddete döndü şeklinde mi? Hani çok basitleştirmiş olmayayım ama. E, ya da hikayelerin kendileri mi? Anlatıla anlatıla değişiyorlar mı zaten? Yani belki be belli hmm. öğeler daha e, ortaya çıkmaya başlıyor. Özellikle yani sonuçta bu masallar yalnızca bir ateşin etrafında toplanıp e, işte kumbalağı hmm. e, kumbalağı el ele <gülüyor> tutuşmak anlamına gelmiyor. İnsanları hareket ettirmek için de masallar kullanılıyor. Belli aksiyonlar için de masallar kullanılıyor. Evet. E, orada da manipülasyon da söz konusu. Nedir sence yani? tam bir çözüme geldi inanmıyorum ama ne oldu yani bizim bizdeki o hani şiddet unsuru olsun ee, hı hı. yanlış anladık mı hocam bu olayı anladık ama yanlış mı anladık yoksa hikayeler masallar mı değişti <gülüyor> anlamak istediğimiz gibi anladık bence yani e, o şartlarda o gün biz nasıl anlamak istiyorsak içeriğini öyle anladık çünkü masal bunu da sunuyor sana yani işte masallar böyle lay lay kuş cıvıltıları falan öyle bayağı Sert masallar. Yani Andolu masalları için bunu söyleyebiliriz. Grimm kardeşlerin masallarına baktığında bunu söyleyebiliriz. Gayet e, vahşi, e, şiddet dolu falan böyle tarafları var mı masalın ama. Şimdi o vahşi ve şiddet dolu tarafı gerçekten vahşi ve şiddet dolu. Sen direkt literal bir şekilde mi bunu veriyor yoksa... O da bir sembol Evet o da bir sembol aslında. Yani oradaki şiddet e, başka bir e, haleti ruhiye işaret ediyor aslında. ...bir yerde. Ama bu işte... karşısındaki insan ne kadar anlıyor... ...anladığıyla örtüşen bir durum. Yani benim fark ettim ki... ...masalı bu belgesi yaparken de ben... ...kendimle ilgili de bu... E, ...çıkarımlara vardım yani. E, okuyoruz da ben okuduğumu çok anlamıyormuş mu... ...aslında bu ne kadar. Mesela bunu ben... ...en çok şeyde de fark ettim. E, kutsal kitaplarda da fark ettim. Yani kutsal kitaplarla ilgili... ...bugünkü ateist eleştirili... Yani ...ben de mesela dindar bir insan değilim. Ben de bir kitap olarak bakıyorum ona ama... ...bugün ateistlerin eleştirilerini dikkate alarak, alarak e, kitaplara baktığınız zaman... ...ya hiçbir şey anlamamışlar ya kitaptan. Gerçekten hiçbir şey anlamamışlar. Yani anlamak gibi bir gayeleri de olmamış zaten. Yani o kitaplar e, böyle çok düz yazılmış kitaplar değil. ya yani, orada bir sembolik anlatım var aslında bakarsan. E, ve ben bir daha dönüp baktığımda mesela ben, ben burayı böyle düşünmemiştim dediğim noktalar oldu... Hala dindar bir insan değilim. Ben başka noktalardan dolayı öyle hissetmiyorum ama öyle boş şey bir kitap değil da. Yani Benim etrafımdaki arkadaşlarım sürekli bunu böyle sanki dine inanmak bir cehalet göstergesiymiş gibi mesela sunuyorlar. Özellikle aydın insanlar böyle etrafımızdaki yani. hani Ancak cahiller bu saçmalıklara inanır gibi. Ne alakası var ya? Yani bu kadar kaç bin senedir var olan kitabın mümkün mü böyle bir şey? Bu kadar alimlere ilham olmuş, Mevlana gibi insana ilham olmuş. Yani mesela Kur'an'dan bahsediyorum yani. Ya diğer kitaplar da bunu söyleyebiliriz. Mümkün mü böyle bir şey Ya i̇bn Sina'sı, i̇bn Arabi'si bundan ilham alarak bütün o çıkarımları yapmış. İbn-i dediğin adam Rönesans'ı çıkarmış adamlardan bir tanesi. Ve buradan ilham alarak yazdığı şeyler var. Ya bu öyle basit bir kitap olabilir mi gerçekten? Nasıl öyle bakabilir miyiz? E, masallarla da ilgili ben dediğim gibi hani ...masal toplantılarına falan gidiyorum, insanların okumalarına bakıyorum böyle hala birçoğu ...ya mesela eğlencelik olarak gören insanlar da var. Ee, çocuklarını anlatırken de böyle anlatıyorlar. Ee, Yatmadan önce küçük bir böyle aksiyon olsun onlara gibi. Ama Halbuki çok derin ve e, hakikate dokunabilen nadir bir tanesi öyle değil yani? Hmm, soruya cevap verebilir miyim? Birazcık kendimi kaptırdım yine böyle anlatırken. <gülüyor> Ama bizim anlayışımızda gerçekten bir şey var yani ki özellikle daha da modern zamana yaklaştığımız zaman e, bu litrel okuma'nın daha da güçlendiği zamanlara geldiğimiz zaman iyice kayboldu. O yaklaşım biçimi kayboldu yani. Ya yani mızrakların ucuna Kur'an takmak gibi diyorsun yani savaşta. <gülüyor> ee, karşı tarafta diyor ki biz Kur'an'a karşı nasıl savaşabiliriz bak mızrakların ucunda Kur'an var yani. Onun görsel halinin hı hı. E, belki de içerisindeki sihirden çok daha farklı bir şekilde sunulması ve hani manipülasyon dediğimiz zaman da e, çıkar için her şeyi yapıyoruz. masallarda bence mubah bu konuda arkadaşlar. Çok güzel devam ediyoruz. Sonlara da yaklaşıyoruz ama. E, Mahir ben sana demiştim ki hani ne hissettirdi? Sen ne dedin? Ben şöyle düşündüm dedin. E, tekrar sormak istiyorum. <gülüyor> i̇şi bırakacak mısın yoksa? <gülüyor> Yok işi bırakmayacağım ama e, şunu düşünüyorum. Daha doğrusu bu mesela sormak, e, sorulması gereken sorulardan biri sanırım. Filmde niye çocuklara masal anlatıyoruzla ilgili çok güzel bir, e, sanıyorum yine İhsan Bey'in anlattığı bir şey. Yanlış hatırlamıyorsam. E, işte ejderha diye bir şey yok tabii ki hayatta. Yani ejderha kavramı nasıl toplumlarda var onu da sorgulamak gerekir herhalde ama yaşadığımız e, doğada şu an ejderha yok ama masallarda var. Ve masallarda olmayan şeyleri yenebilme ihtimali de var. Ve çocuklara aslında anlattığımız şey git o kahraman ol. Yani onu yenebileceğine inan. O kötülük neyse, o sana ve sevdiklerine zarar veren şey neyse. Onu yenebileceğine inan. Böyle bir adam ol. Mert bir adam ol. Düşmanının karşısına çık. Cesur ol. İşte yürekli ol. Gibi bir e, hikaye anlatıyoruz aslında. Şimdi benim düşündüğüm şey de biraz önce... ...anladığımı ya da hissettiğimi söylediğim şeye paralel olarak... E, ...çocukların elinde... ...artık iPad, iPhone... ...yani ne varsa... ...yani ben artık giderek o yaşta düşüyor gördüğüm kadarıyla... ...hani bir buçuk, iki... ...gerekirse birden itibaren... ...veriyorlar çocuğun eline... ...artık çocuk orada abuk sabuk bir oyun mu oynuyor... ...bir şey mi yapıyor, ne yapıyor... ...ve tamamıyla bütün etkileşimi... ...bu şekilde şekillenmeye başlıyor... ...yani... Oturup birinin ona başka bir insanın ona bir şey anlatmasından ziyade kendi iş dünyasında işte o teknolojik cihazla birlikte bir artık ne anlıyorsa çocuk yani kafasında nasıl bir şey şekilleniyorsa bunu daha önce hiç tecrübe etmedik toplum olarak ne olacağını bilmiyoruz. Göreceğiz yani 15-20 sene sonra nasıl insanlar yetişiyor. Belki de çok iyi olur bilmiyorum ama. Benim sorum bu, bu işler yani bu teknolojinin insana Kazandırdığı vakit geçirmeyi sağlayan ve de varoluşu sorgulatmayan aletler masalları tamamen devre dışı bırakıyorlar mı? Ya da bırakmalılar mı? Belki de hani son olarak birazcık da bundan konuşabiliriz diye düşünüyorum. Ne düşünüyorsun Fırat? E, i̇lk önce o şeye dönmek istiyorum ben bir kısaca hemen. ejderalar lafına, o Chesterton bir lafı. Ve şöyle diyor aslında, ejderhaların olmadığını biz de biliyoruz, çocuklar da biliyor. Masallar bize şunu söylüyorlar, ejderhalar vardır. E, ama bunlar yenilebilirler. Galebe çalınabilirler diyor Gökdemiristan'da. Ejderhalar var ama o biçimde değiller. Başka biçimlerde ejderhalar hayatımızda varlar. E, ve onlarla mücadele etmeyi öğrenmemiz, o şevki bulmamız gerekiyor. Masallar da bunu sağlıyorlar. Şimdi masalların güzel bir tarafı, yani sözlü bir sanat aslında, sözlü bir anlatım. O yüzden de adapte olabilen bir anlatım. Her zaman adapte olabiliyor. Ee, değişmeyen tek şey var, hikayelere olan ihtiyacımız. Bu hiç değişmiyor. Yine belgeselde Ezel Akay diyor ki hikaye olmazsa biz ölürüz çünkü sosyalleşemeyiz diye. Ee, bu hala devam ediyor. Bu kaybolmuş bir şey değil ve bu alğını getirsen teknolojinin bu şey değişmeyecek. İhtiyaç değişmeyecek çünkü bu çok. Ee, içsel, primitif e, şey bir ihtiyaç. Mıs diyeyim. Yani dört element gibi bir durum. Öyleyim sana. Ya da e, yer çekiminin var olması kadar e, kesin bir durum. E, bunun nedeni sosyal varlıklar olmamız. Sosyal varlıklarız ve bu etkileşime ihtiyaç duyuyoruz. Teknoloji bunun biçimini değiştiriyor sadece. O çocuklar iPad'lerinde çocuklar e, yani sırf Facebook'ta Twitter'da takılmıyorlar adamlar başka yerinde peşindeler orada ve orada e, hikayeler okuyorlar kendi hikayelerini oraya aktarıyorlar belki çok daha e, aktif bir şekilde kendi hikayelerini dışa vuru vuruyorlar ekspres edebiliyorlar artık bu teknoloji sayesinde. Ama teknoloji de e, nasıl kullandığınla ya nasıl az önce konuştuğumuz gibi masalları biz algılamamızla ya da hikayeleri algılamamızla aslında örtüşüyorsa durum teknoloji de böyle. Yani teknolojiyi nasıl kullanıyorsan karşı cevabı da o oluyor. Sen onu sadece bir materyal üzerinde ve hani e, nasıl diyeyim seni birbirinden ayrıştırıcı bir şekilde kullanırsan ona döner. Yani herkes evinde masasının başında hiç kıpırdamadan böyle bütün sosyal hayatını bilgisayardan... Yönetir, götürebilir mi? Evet götürebilir. Belki şekil olarak yani görselliğin hani son yüzyılda çok ön plana çıkmasıyla hmm. tabii biraz önce Mahir'in bahsettiği örneklerde bunun uç örnekleri işitsel mecraların da tek başına işitsel olan mecraların da biraz daha geri plana itilmesiyle birlikte hani o kopukluk olabilir yani bir ana rahmindeki Fetus'u düşün, Hı -hı. bebeği düşün. O da 9 ay boyunca pek bir şey görmüyor ama devamlı duyuyor. Değil yani 3. aydan Baraba. sonra duymaya başlıyor. E, o da yani ilk olan duyularımızdan bir tanesi olduğu için belki o kaslarımızı biraz yitiriyoruz bu Hı -hı. bahsettiğimiz işte iPad'ler filanla. Başka kaslarımız gelişiyor. Başka kas, kaslarımız gelişiyor. Yine hikaye tüketiyoruz, yine hikaye yazıyoruz büyük ihtimalle ama Hı -hı. olayın şekil olarak hani görselden işitselden daha görsele gitmesi de herhalde bir, en azından bir kayıptır diye düşünüyoruz ama kazançları da vardır büyük ihtimalle. Benim hoşuma giden taraf tabii işitsel mecralarda e, insanlar arasındaki iletişim çok daha farklı olabiliyor. Yani karşındaki insana dokunman çok daha farklı oluyor. Yani görsellik biraz da e, senin bu e, Dikkatini de atıyor gibi yani çok şekilsel Instagram fotoğraflarına tık tık tık tık tık baka, bakarken işte e, saatte hı hı. 60 kere yani orada çok bir şeye bir hikayeye odaklanman biraz zor. Ama bir hikayeyi dinlerken o dünyaya girersen kulakların orada olursa etrafındaki birçok şeyden de kendi kendini izole etmiş oluyorsun ve o dünyanın içerisine girmiş oluyorsun. Evet doğru yani şöyle diyeyim <gülüyor> mesela geçenlerde kim anlatıyordu ya bir yerde dinledim ya da okudum bu şeyden bahsediyorlar. E, yeni gelişen e, mesela Tinder'dan bahsediyor tamam mı? Tinder'ın şeyinden bahsediyor. E, aslında ne kadar e, şey laçık bir ortam böyle böyle insan aşk böyle mi bulunur falan diye. Hı. Ama bir taraftan baktığında ha, bunu yazan Aziz Ensarî. Aziz Ensarî mi? O komedyen. Komedi. Yazmış galiba Time dergisine mi yazmış emin değilim. Dakikada böyle 60 tane fotoğraf atmış. Evet. Geçmiş. Ama şeyi anlatıyor. Kendi anne babası mesela görücü usulle evlenmişler ve gayet mutlularmış. E diyor ki Tinder çok farklı mı yani bakıyorsun resmine hiçbir şey bilmiyorsun o insan hakkında like ediyorsun. ben o da seni like ederse böyle hani buluşuyorsunuz, görüşüyorsunuz, konuşuyorsunuz bir şey başlıyor ya da başlamıyor. ya yani az önce dedin ya Mahir hani bu iPadler çıktı, bu gençler nasıl hani ev neye evlenecekler bilmiyoruz diye bir şey mi? çok da farklı bir şey evrenmeyecekler, evrilmeyecekler bence çok şey olmayacak, değişmeyecek. Çünkü hani o nasıl masallarda hikayede o paternler varsa insan davranışlarında o paternler. Görüyorsun yani. Biçimler değişiyor ama arzu aynı arzu olarak kalıyor. Ee, ya da aşk aynı aşk olarak kalıyor. Biçimleri değişiyor. Belki tüketme biçimleri değişecek. Ama o istekler, o e, drive diyelim değişmeyecek. Yani yine belgeseldeki son bölümlerinde Metin Babaroğlu'nun söylediği bir şey vardı. Onunla ben tamamlamak istiyorum. Yani herkesin içinde, sen çok sevindesin onu Mahir. Bir iyi kurt var bir de kötü kurt var. <gülüyor> Hangisi galip gelecek? Hangisini beslersen o galip gelecek. Yani her hikayeyi dinlediğinde sen kötü kurtumun besliyorsun, iyi kurtumun besliyorsun. Bir teknolojiyi kullandığında kötü kurtumun besliyorsun, iyi kurtumun besliyorsun. Bu insanla biraz alakalı bir şeysin. kişisel bir yolculuğu bu. Önemli olan o yolda olmak ama ve bunu farkında olmak. Evet. Bunu düşünüyorum. Peki film biz çıkacağız <gülüyor> kerevetine. Evet. <gülüyor> ee, filmi nasıl izleyecek insanlar? Ne zaman nerede gösterilecek? Var mı şu an belirlenmiş ee... bir tarih? Ya şu an bir Montreal'de Golden Horn Film Festivali var. Orada gösterilecek. Bir yani festival süreci olacak her Hı -hı. önce. Tabii film e, yeni bitti. Yeni bittiği için de şu an Türkiye'de festival dönemi değil şu anda. E, öyle bir durum yok yani. Türkiye'de gösterime girmesi birazcık daha vakit alacak. Ama yurt dışında birkaç yer var. E, Andıl Masalları diye işte Facebook sayfamızı da açtık. Ya da açıyoruz, açmak üzereyiz. Yani çalışılıyor. Hani merak edenler olursa oralardan takip edebilirler öyle diyeyim. onur Onur, bana, bana sevdiğim bir arkadaşım demişti ki e, hayatta üç hikaye bileceksin çok fazla bilmene gerek yok ama o üç üçünü de çok iyi bileceksin bu şekilde dünyanın neresine gidersen git e, hiçbir sorunun olmaz demişti çok da faydasını gördüğüm bir tavsiye aslında. Çünkü Özellikle dünyanın... uçak yolculuklarında iyi oluyor. Yanındaki insanı anlatacak <gülüyor> bir hikaye olmuş. Evet. Yani gerçekten e, o üç kısa hikaye biliyorsan hani biri mesela ne bileyim biri bilgelikle ilgili olsun, biri cesurlukla ilgili olsun, biri de işte parayla ilgili olsun. <gülüyor> ne, artık kendine göre yani nasıl hikayeler seçersen. Ama onları nerede anlatırsan anlat. Bir de çok da uzun olmamaları ya da çok kültürel öğeler barındırmamaları daha Tavsiye edilir. En azından benim kendi tecrübem. Ee, i̇nsanlarla o iletişimi kurmak gerçekten çok daha rahat oluyor hikayeler üzerine. Evet, yani nakit gibi harcayabilirsin de, ee, <gülüyor> ama arıcılıkta da bitmiyor. Hani bir hikaye vardır, işte evde altın küp vardır. Harcarsın harcarsın, altın küp dolmaya de devam eder. Ee, Galiba hani biriktirdiğimiz şeylere de dikkat etmemiz lazım. Nakidi falan biriktiriyoruz, emeklilik fonlarına paraları koyuyoruz ama iyi masallara da yatırım yapmanın hiçbir zaman modası geçmeyecek galiba. Fırat çok çok teşekkürler. Taksim'le beraber olduk. Mair Brooklyn'den. Fırat e, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim beni ağırladığınız için çok sağ olun. <gülüyor> Mair gelecek hafta yeni konu ve konu, konuklarla beraber olmak üzere diyorum. İstanbul'a geliyor musun? Belki beraber yapacağız programı İstanbul'da. İnşallah. Görüşmek üzere.